Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Merhaba sizin, günaydın. Yapar mısınız? İyi, gayet Onu iyi. güvenle soruyorum. Evet. Çünkü keyfiniz yerinde daha. Evet, özellikle geçen hafta da denen yerde seminerlere katıldım. Taş Mektep seminerlerine ve Kaz evet. Dağları'nda o dirençli odaklar, insanlar, gruplar gördük. Sabahlar, sabahtan akşama kadar neredeyse hem ders değil, onun ötesinde de tartışmalar eylemler, küresel eylemler falan üzerinde de konuştuk. Moralim yerine geldi. O açıdan hala onun şeyiyle gidiyorum. Onun bir, bir süre etkisi sürer. Biz morali bozmayı başarırız ama. <gülüyor> Hiç merak etmeyin. Tabii aslında bunun biraz şeyle alakası var. Sizin bahsettiğiniz gerçek bir siyaset varsa Türkiye'de bu aslında insanların tabandan yaptıkları, ettikleri. Biz her zaman Ankara'yı tartışıyoruz. İşte Ankara'dan Ankara'da söylenen sözler, uygulanan işte sözde politikalar diyeyim artık. bir takım işte şu yasalaşıyor, bu yasalaşıyor vesaire işte ve bunlardan kaynaklanan sorunları hep göz önüne alıyoruz. Ama aslında gerçek siyaset bu değil yani. Ankara'da oynanan bir nevi tiyatro. Ankara'da belki çok az sayıda milletvekilinin Politik politikacılığını yapmaya çalıştığı gerçek bir siyaset var hani dünya ölçeğindeki siyaset diyelim. Ee, bir takım şeylerin mücadelesini vererek Vermeye çalışarak Ama onun dışında Baktığımızda bu tamamen bir e, Göz boyamacı aslında e, O da Başbakan Erdoğan'ın olduğu tabii O da çok da iyi bir e, oyuncu ve konuşmacı Diyelim bu anlamda olarak ilgi çekmeyi manipül etmeyi de iyi bilen biri olarak Bunu sürdürüyor Evet hatiplikten geliyor çünkü zaten Evet yani bu hani güzel konuşma deyince belki benim anlayışım güzel bir konuşma değil ama sonuçta insanları meşgul eden evet. ve işte kamuoyunun gündemini oluşturan işte laflar atılıyor onu söylüyor bu buna cevap veriyor gibi sürekli böyle bir atışmayı biz izliyoruz aslında siyaset diye Tabii bu değil olay bir işin Gerçekten insanların tabandan örgütlenerek çeşitli kendi hayatlarına dokunan kaygılarla çok gerçek kaygılarla mesela diyelim ki işte e, çevre konusu hakikaten e, insanların hayatına dokunan bir konu veya da işte ya, başka birçok hak meselesi. İşte engelliler konusu olsun kadın konusunda olsun vesaireydi. Bu işin madalyanın hoş tarafı örgütlü veya örgütlü olmaya çalışarak veya bireysel olarak insanların bir takım şeylerin mücadelesini verdiği bir siyaset var bir tarafta. Fakat ondan çok daha kapsayıcı ve geniş şekilde işte benim de bu hafta ve geçen haftaki yazılarımda bahsetmeye çalıştığım, Başka bir siyaset var. Rant kavgası siyaseti. Evet. Aslında Türkiye'nin baskın ve gerçek siyaseti de o. Biz bundan tamamen habersiz bir anlamda yaşıyoruz. Ee, çok da artık kapalı kapılar arkasında da oluyor diyemeyeceğim sanırım. Bunlar gayet de ayan beyan da oluyor herhalde. Ee, fakat e, bunların üstünde işte hem medyada yazılmıyor. E, bunlar haberleşmiyor. Hem bilgiler e, bir yandan da bunu işlerin içinde değilseniz ihale alıp vermiyorsunuz. Mesela inşaat sektörü koskoca bir alan, bir başlı başına en büyük rantın döndüğü yerlerden biri. Onların içinde değilsiniz, değilseniz bir şekilde. Bunlardan bir haber bir şekilde yaşıyorsunuz. Harbuki gerçek siyaset orada o rant paylaşımında kimin ne kadar pay alacağı, kimin ne yaptığı, ne ettiği, nasıl sürdürdüğü bu işi. Olay bu birazcık da. Benim hani buna gözüm nasıl açıldı diyelim. Ee, geçtiğimiz haftalarda işte bir şerif sayının kamu yönetimi uzmanı kendisi de işte doktorasını bitirdikten sonra maliyede çalışmaya başlayan ve hem Türkiye'yi, Türkiye'deki e, bu anlamda o ekonomik yapıyı yani devletin bürokratik ekonomik yapısını hem de uluslararası kuruluşlardaki işte Dünya Bankası, Uluslararası Finans Fonu işte vesaire para fonu gibi örgütlerde onun iç yüzünü bilen bu bürokratik yapının bir anlamda kendince bir tezini oluşturmuş bir insan. Ve onun yazılarını okuyunca dönüp de işte Radikal'de çıkan yazıları vardı mesela 2010'dan. Ee, onlara bakınca bulmacanın eksik parçası hani tamamlandı diye kastettiğim benim oydu demokratik çünkü rant işte bir şekilde <gülüyor> demokratik e, rant devleti adını taşıyor değil mi evet, Parçanın, evet. Şey. Ee, benim için şimdi e, ekonomi çünkü bir anlamda e, hani eleştirebilecek kadar bilgi sahibi olmadığım bir alan olduğu için kategorik olarak hani reddediyorum orada işte bir takım bir şekilde o çark dönüyor Ve ben Türkiye'nin ekonomisini açıkçası Hani oturtabildiği uluslararası standartlarda bir şey varsa O da ekonomi diye düşünüyordum Anlamamaktan tamamen kaynaklanan bir dış bir Cahil bakış açısıyla diyelim Fakat Şerif Sayı'nın yazılarını okuduktan sonra Ve 2001 döneminde Milletin o anlamda o dar boğazından kurtarılması sürecinde işte kriz döneminde tam 2000'lerin başındaki Türkiye'de görev alan insanların yazılarını okuduktan sonra tamamen tesadüf bir asistanlık görevi okulda yaptığım iş sonucu birdenbire şunu fark etmeye başladım yani aslında hiçbir şey değişmemiş. Ee, ulus, Kemal Derviş'le beraber uluslararası işte bir yapı oturtuldu ve o yapı işte hala devam ediyor ve e, bu işte hakikaten de o dönemde Türkiye bir şekilde kendini kurtardı e, gibi bir izlenim vardı benim gözümde. Halbuki bugün hiç öyle olmadığını tamamen e, bir takım şeylerin işte Merkez Bankası özellikliydi vesaireydi ya da işte olması gereken hani o mali kurumların özellikliği ve denetiminin e, Son 10 yılda AKP ile beraber özellikle tamamen ortadan kalktı. Bunu anlatan, yazan, çizen insanlar son derece objektif insanlar. Bir anlamda ekonomik bir e, altyapı sahibi olarak e, olaylara da çok teknik bakan, çok da işte siyasi kaygıları olmayan bir anlamda, yaşamının çoğunu uluslararası, Çevrelerde e, kendi alanlarında Geçirmiş insanlar ve Onların e, yaklaşımındaki son derece Aslında bir, biraz da soğuk Ve hani konuyu tamamen Bir e, böyle, Tarafsız bir gözlükle ele alan e, Yaklaşımlarında e, o, o Alaturka modelinin evet. Oluştu e, Ve dünyadaki hiçbir standarta da Uymayan bir şey aslında e, bu, bu anlamda kendine göre Bir yapı ee, onu okuyunca tabi e, Orada o noktada işte Çok sarsıldım ben Ve o, gözümün önündeki perde bir anlamda O şekilde kalktı Çünkü biz ya ben diyeyim Hep e, konuya hak meseleleri insan hakları, demokratikleşme Bu açılardan bakıyorum Ve işte AKP'yi de bunların üzerinden Bu tavırları üzerinden Okumaya çalışıyorum veya işte Türkiye siyasetinin genelini Halbuki Türkiye siyasetinde <gülüyor> Ee, aslında insan hakları, demokratikleşme gibi konular son derece e, tesadüfi politikalar üretilen konular, günlük o ana göre o an gerektirdiği şekilde vesaire işte akla istii şekilde. Asıl devletin omurgası, o devleti yöneten e, çarkın dönmesinin neden olan tabii ki o büyük rant kavgası e, çekişmesi, e, AKP ile ilgili pek çok şeydi de aslında mesela diyelim ki. Son dönemde işte AKP içi iktidar çekişmeleri veya AKP'nin oluşturduğu geniş çaplı o muhafazakar koalisyonun içindeki e, güç çekişmelerinde aslında o rant üzerinden okumak lazım. Evet. Yani bir siyasi güç, e, yani neden sorusuyla başlıyor her şey. Siyasi güç ama neden? Siyasi güç ne için gerekli? Evet, Ve kendi da, başına değil yani. Tek evet. başına şimdi izah onun edemez. Hedefi e, işte hatta aslında Türkiye'yi de aşan bir şey bu. Tabi yani e, Orta Doğu coğrafyası bütün e, <gülüyor> Türkiye Cumhuriyetleri vesaire uzanan işte şimdi Afrika'da işin içine giriyor e, diyelim. E, büyük bir e, Türkiye'nin pastasından pay almaya çalıştığı çok büyük bir o e, dünya ekonomisiyle ilgili bir şey. Türkiye'nin hani dünya Dünyalaşmasını biz hep olumlu bir şey olarak okuyorduk ama bir de bu tarafı var işin. O rant kavgasının da global satay yayılması ee, ve tabii daha vahşileşmesi. İşte hep ben o anlamda sonuçlara bakıyormuşum. Sebeplere, sonuçlara bakarak da sebeplere gitmek bazen gözünüzü işte kör, körleştirebiliyor diyelim. Tam tabloyu göremiyorsunuz. Sanki benim o anlamda gözüm açıldı. Evet ama tabii bu sadece şeyde bizim gözümüzün açılmasıyla yani seninkiyle de bitirlemez, yetmez. Yani bu senin Şerif Sayın'ın yazısından da yaptığın alıntıda işte bu devlet içinde iş yapma yani rant yaratıp dağıtma maliyetinin azaldığı gibi çok önemli bir gözlem var ve parti örgütüyle bürokrasi nasıl kimin için ne kadar rant yaratılacağını ve bunun nasıl dağıtılacağını da tasarlayıp tüm ilçe örgütlerine ve daha köylere kadar da örgütlendiğini söylüyor ve böylece büyük bir rant verimliliği sağlanmış oldu ve tabi termale birikimine de yol açması fakat buradan belki bir ilaveten şeyi de söylemek lazım bunun uzantısı olarak. Bunun, buna nasıl muhalefet örgütleneceğini işte başta konuştuğumuz mesele yani nasıl bir hareket yaratılacağı meselesi çok önemli. Bunun uzantısı olarak da halbuki mesela bu meseleleri soruşturan karşı çıkan işte milli hamasi notuklar altında aslında çok önemli bir yani yazar çizer takımını gazetecileri sanatçıları bütünüyle dışarıda tutmaya yönelik de bir başka çaba da olduğu görülüyor. Normal olarak. Yani bir yandan Osmanlı hayalleri evet. dış politikada ve içeride de bir yanda da ekolojik ekosistem üzerine muazzam bir tasallut yürütürken buna karşı çıkabilecek olan kişilerin de yani kesimlerin özellikle de işte düşünür aydın denen kesimlerin dışarıda bırakılması müthiş bir örnek olarak karşımıza çıkıyor yani siz ben hep işte sebeplere şey sonuç daha sebeplere bakmıyordum sonuçlara bakıyormuşum. veya dediğim de aslında bu. Mesela çevre konularını ele aldığımızda hani bu rant mekanizmasından hani ne kadar bir anlamda kar elde edilebilecekse ne elde edilebilecekse ne yapılacaksa yapılması için çevre de ona göre bir bir anlamda eğer onu siz ele alabiliyorsanız şey bir Çıkarınızı sağlayabiliyorsunuz. Hani Çevreyi de hiç bir şekilde dikkat etmezsiniz vesaire. Ne yapma yani ne yapabiliyorsunuz onu yaparsınız bir anlamda kar elde etmek için. Ee, bu böyle baktığımızda Tabi e, muhalefeti de o anlamda ezmek, muhalif sesleri de ezmek bir anlamda demokratikleşmeydi de bunun üzerinden okumak lazım. Her zaman büyük bir e, önem taşıyor değil mi? Yani e, bu mi? yöneten e, elit kesim min ne kadar içi boş ve çürümüş olduğunu ortaya koyanlar da bu muhalefet oluyor. Onun içinde dışarıda tutmaları lazım. Yani sınırsız büyümeye, kalkınmaya yönelik bir ideoloji, sınırsız sömürü ve sürekli de yayılma, büyümeye evet. dayalı bir şey. Bunu halbuki expose edebilecek olan, teşhir edecek olan işte esas olarak yani entelektüel diyebileceğimiz kesinlikle gazeteciler, yazarlar, sanatçılar onların da dış, dışarıda bırakılması için büyük bir gayret. Tabii onlar işte potansiyel bu ran çarkının ufacık bir dişlisine dahi kırmaları büyük bir tabii bir Şerif Sayın'ın dikkat ettiği dikkat çektiği bir şey daha var. Bu yani AKP müthiş bir AKP de dememek lazım. Aslında bu sistem, sistem bir evet. devlet sistemi var ve bu sistem şey bir anlamda partisini arıyordu. Ve AKP o boşluğu doldurdu. AKP o oldu. Bu sistemin yarattığı ve bu sistemin arzuladığı Parti olarak, yapı olarak geldi. Yani bu anlamda AKP'yi de bir anlamda bir sonuç olarak okumak lazım. Yani sebep olarak tek başına AKP'nin yarattığı bir sistem de değil bu. Evet ben de tamamen aynı. O tek aynı parti düşüncesi vesaire eleştirirken bütün o Cumhuriyet tarihini bunu da göz önüne almak lazım. Bu tarafı da var işin. Ee, zaten Şerif Sayın da şeye de dikkat çekiyor ya işte Pek çok işte Asya ülkesinde de mesela e, bu şekilde sermaye birikimi yaratılmış yani Orada bir kırılma noktası var ki o sermaye birikimi Devletin eliyle yaratılan mesaiye ve dağıtılan o rant mekanizması Belli bir noktada daha demokratik, daha hak talebinin e, dikkate alan bir şeye evrilebiliyor mu yapıya? Kritik soru bu Evet, yoksa ya da o, o giderek otoriter, giderek daha o çarkın sürdürülmesi yönelik bir şekilde mi devam ediyor? Ve işte burada Siris'in dikkat çektiği bir nokta bu rant, e Türkiye'nin içindeki rant kaynağının yani AKP o kadar bir anlamda e efektif bir şekilde çok son derece etkin bir şekilde çalıştı ki 10 yılda müthiş bir işleyen mekanizma kurdu fakat bu mekanizmanın artık sonuna gelindi. Yani e, iştah büyüyor, e, giderek e, eklemlenerek büyü, büyüyor bir anlamda. E, iştah, e, tüketim iştahının çok fazla olduğu bir kesim var. E, bir, e, büyük e, bir anlamda çıkar e, zümresi yaratıldı. Fakat bunlar doymayacak, daha fazla isteyecekler. Daha fazla kişi buna eklemlenecek ve ortada yeterince dağıtacak rant yok. Evet, ormanlardan ve işte boğazdan şuradan buradan başka topraktan. Başka bir kaynakta yok zaten. Tabii benim e, dün e, Mitat e, Sancar'la da başladığımız bir konu vardı yani bu işte meşhur anomi lafı Dürkayman evet. e, Fransız sosyolog çıkarttı. Yani bir kuralsızlık yorumu yani toplumun dokusunda bireyle bireylerle ve gruplarla topluluklarıyla toplum arasındaki bir kopuklukta başlıyor sosyal kimlik şeyi çünkü herhangi bir düzenleyici değerin de reddiyesiyle gidiyorsunuz sonsuz bir iştah senin de dediğin gibi karşısında yani bütün bunları o zaman demin sözünü etmiş olduğun önemli bir noktaydı. Bu partisini arıyordu, buldu bir an lovari bir şeyle. <gülüyor> e, bu çok bana da uygun geliyor. Ve mesela ta bütün yani Sivas yan olaylarını da, gazi olaylarını da, Hizbullah'ı da işte tipli gençlerin, öğrencilerin e, serbest bırakılması, katillerin serbestliği de Uludere'den, ...hiçbir ses gelmemesini de... ...işte KCK tutuklamalarını da... E, ...ve bütün bu kentsel... ...dönüşüm şeylerine de... E, sizce ...hiçbir yankı uyandırmayacak... ...şekilde işte buna... ...Türk Hava Yollarındaki işten çıkartmaları... ...falan da dahil edebiliriz... ...bütün bu KPSS sınavlarındaki... ...tuhaflıkları... Ve, ...yani hiç... ...büyük bir yüzsüzlükle aslında... ...yoktur... Et, ...diyen e, seslerin tamamı aslında bu bir çeşit anomi durumuna giriyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersin? Evet. Bir çaresizlik tabii ki yani geçti, geçtiğimiz günlerde işte e, gazeteciler genelde taksicilerle konuşmalarını falan anlatmaya meraklıdır. Biraz öyle kendi hayatına örnek olacağım ama bir taksici değil ama bir e, kitapçıya gittiğimde insanların konuşmasına e, oradaki e, kitapçıdaki insanların konuşmasına şahit oldum. Ve işte bu e, sınavlarla ilgili konuşuyorlardı bu en son olan sınavlar ki ben de bunları zaten kendim de takip edemiyorum bu o, KPSS ile ilgili evet. oldu. Hani bu soruların işte nasıl çalındı, hangi evet. web sitelerinde zaten ta, konuyu takip etmediğim için bilmiyorum ama yani hani için, iç yüzüyle ilgili hani ne, ne gerçek kanıt ne ortaya kondu ne oldu bitti vesaire o haberleri takip etmedim çünkü ama sonuçta toplumda böyle bir duygu var yani bu adil bir düzen değil sistem değil siz eğer ki bir o büyük girdabın Çıkar girdabının, rant girdabının parçasıysanız, ki onun ucundan, kuyruğundan tutabiliyorsanız bir şekilde, ki ben buna şey demiştim, devlete rağmen hayatını sürdürenler ve devlet sayesinde hayatını sürdürenler gibi bir ayrım ve kutuplaşma var aslında. Hı hı. O devlet sayesinde sürdürenler bir şekilde e, e, küçük ikbarlar veya çok büyük ikbarlar elde ederken, buna eklemlenemeyen, bunu beceremeyen veyahut da becermek istemeyen, ya bir şekilde dışında kalan... ...bunun kapsama alanının dışında kalanlar... ...yani devlete rağmen hayatını sürdürmek zorunda kalan... ...sıradan vatandaşlar... ...müthiş bir ezilme içinde tabii... ...yani siz çalışıyorsunuz... ...geceli gündüzlü o abuk sabuk sınavlara... ...yani zaten hani benim de... ...çocukluğumdan beri... ...ilkokuldan beri sınavdan geçiyor olduğundan dolayı... ...biliyorum kendim... ...bu tip... ...yani o müthiş sizin gençliğinizi... ...çocukluğunuzu çalan bir şey zaten... Ee, ve e, bir de üstüne üstlük bir e, adaletsizlik o sınavların çalınıyor olması sorularının vesaire işte bu Gök daha önceden e, şeyle ilgili e, ÖSYM ö, Gök diyorum ÖSYM ile ilgili şeyle hala açıklığa kavuşmadı ve konu kapandı Evet ee, Ki ben e, kimi zaman okula giderken önünden geçiyorum ve düşünüyorum ne oldu bu adam hala orada yani başımın <gülüyor> bir şey değişmiyor. Evet bütün soruların ee, ucu açık kalıyor zaten. İşte o zaman da Chris Hedges'in ilginç bir yazısı yayınlandı. Nasıl düşünmeli how to think diye son olarak yazdığı düzenli yazdığı Truthdig <gülüyor> evet. sitesinde. ve e, yani <gülüyor> şey olarak medeniyet olarak için karşı karşıya kaldığımız açmazda aşağı yukarı bu diyor yani kolektif olarak kendimizi yok etmeye gidiyoruz işte bu şirketlerin yönetimindeki tek elindeki kapitalizm kontrolsüz olursa muhakkak bizi öldürecek ama bunu görmezden, doğru düz düşünmeden, analiz etmekten de kendimizi bir şekilde alakoyuyoruz. İşte eğlence mekanizmaları, reklam dünyası, diziler vesaire diyor ve o yüzden de işte iklim değişikliği ve küreselleşmenin tamamen çöküşü ve bir topluca köleleştirilmemiz bu şirket gücü karşısında yok olacağız diyor ve onun içinde işte sanatçıları bütün bu kültürel yani kalan kültürler daima bu statükoyu sorgulayan ve buna meydan okuyan e, ulusal böyle mitoslara filan e, sanatçılardan yazarlardan şairlerden aktivistlerden gazetecilerden falan oluşurdu diyor. Şimdi bunu eğer kuramazsak zaten işimiz bitiklemeye getirmiş. Yani ya şimdi işte tabii böyle bir şey var bu Türkiye'ye aslında bazı durumlar özgü değil tek başına değil Türkiye benzer şeyler başka ülkelerde evet. de gözüküyor evet. mesela işte Malezyalaşmak hani diyordu evet. <gülüyor> Şerif Mardin'in hani artık ondan sonra herhalde bir daha gazetelerde falan fazla gözükmek de istemedi zaten o feci durumdan sonra Malezyalaşmak tartışması bu kadar ortaya çıktı muafızakarlaşmak işte ik düzenin bozulması, elden gitmesi vesaire gibi ama Malezya ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir yazı okuyordum ben. Human Rights Watch'ın insan hakları izleme örgütünün ve Malezya'daki daha sonra konuşursun şimdi çok detayına girmeyeceğim sadece <gülüyor> şey olarak şimdi olarak orada işte bir tane güvenlikçi politikaların devletin ...güvenlikçi politikalarından, insan haklarını ezen politikalarından bahsediyordu. Ee, bir yandan da emniyeti vesaireydi, bütün polis devleti vesaire bunları ön plana çıkaran. Ee, ve yani tipo, Malezyalaşmak aslında böyle bir şey. Din üzerinden, muhafazakarlık üzerinden değil, muhafazakarlık işin bir anlamda... Bir anlamda işte evet. e, Diyelim ki ideolojik olarak bir... E, o çarkları yağlamak için dişleri yağlamak için kullanılan herhangi bir aslında başka bir şey de olabilirdi onun yerine bir o topluma o kültüre vesaire denk gelecek uyacak bir şey bir adeta diyelim ki onun kolaylaştırıcısı evet, hızlandırıcısı evet, evet. çarkların yanmadan dönmesini hmm. sağlamak için bu nedenle işte Mesela işte Macaristan'da da şimdi yeni Foreign Affairs'te bir tane makale çıkmış. Ee, Avrupa'nın en büyük tehdidi işte Yunanistan'da ekonomik işte açıdan böyle işte çapırdamalardı deniyor ama o değil Macaristan'dır diye. Macaristan'da yaşanan müthiş e, demokrasinin e, demokratik ihlallerdir, hak ihlalleridir ve giderek Macaristan'ın bir Popülist otoriter. E, demokrasinin Koşistim. esnamesinin olmadığı, bütün o e, güçler dengesi mekanizmasının ortadan kalktığı bir yapıya dönüşmektedir diye. E, şimdi tabii o, o öyle. Gene başka bir okuduğum geç, geçtiğimiz günlerdeki bir yazı. Gene e, finans daha çok böyle e, kamusal açıdan denetleme konusunda uzmanların e, bir e, internet sitesinden alınmış. E, Ondan sonra ve e, orada e, tamamen ekon ekonomistlerin yani kendi aralarında bir e, şeyi, web sitesi Vox diye Research Based Policy Analysis and Commentary from Leading Economists diye Hı -hı. geçiyor. Ondan sonra yani e, ekonomistlerin tamamen kendi politika oluşturma ve analiz ve yorumlarıyla ilgili oluşturdukları Vox isimli bir site. Tekrar edeyim. Ve orada işte mafyanın nasıl bir İtalya'da güç olduğu, bir hani iş gücü olarak, evet. bir tam ticari yapı olarak nasıl bir güce sahip olduğunu anlatıyordu yazı. Ee, son derece ekonomik bir açıdan gene ee, ben hani bu saatten sonra ekonomist vesaire olabilecek değilim, niyetim de yok, hani ilgim de o anlamda yok. Fakat e, e, dalların birbirinden e, farklı alanların birbirinden görüş alışverişinin bir artık önemli olduğuna çok inanmaya başladım. Hani bu daha bilimsel de olup bir vesaire de oluyor ama o da şeyi görüyorsunuz. İşte yani o yolsuzluk yapısı Yeraltı yapısından bahsediyorsak işte Macaristan'da da farklı şekilde kendini gösteriyor, tezahür ediyor. işte İtalya'da da Meksika'da ama o kadar fa farklı Uyuşturucu şey var. Mafyalarıyla, kartelleriyle Meksika'da da çok ayrıntılı şimdi yazılar çıkmaya başladı. Dehşet verici. Yani evet. e, bir bir dakikamız varken artık e, ne nasıl söyleyeceğim. O da işte tek bir şey cümle söylemek istiyordum. İtal ben İtalya ve Macaristan'a örnek verdim siz Meksika'dan bahsettiniz. Şimdi İtalya ve Medyaistan'da unuttuğumuz bir nokta var. Hepimizin hayatına artık kaybolan nokta. Avrupa Birliği. Evet. Aynen öyle. Ee, Avrupa Birliği işte e, çok da fazla sayıda bürokratsın çalışmadığı e, ne kadardı? Geçen gün e, sanırım sayısını okudum. 40 bin kadar bürokratın e, aslında oluşturduğu bir yapı. Evet. Fakat yani bunun e, o değil yani Avrupa Birliği'nden aslında anlamımız gereken bir denetleme mekanizması. İşte anonyi dediğim orada o Avrupa Birliği'de kalkınca tam bir e, kural tanımama. Kayıt, evet aynen öyle. Türkiye'nin kaybettiği bu anlamda o e, bir aynaydı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin zaten bence olabilir, en önemli şey varsa Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde bu. Evet, e, ayna Macaristan'ın yüzüne çok fena tutuluyor o ayna. Ee evet. can yanında. Sizin ne, ne nasılsın diye sormamanız artık bir daha seferim tamam, bitti. Tamam ben bitirdim bitirdim bütün maali <gülüyor> bitirdim. Ve iyi günler. Teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41